Günaydın, Gizolak Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. E, 94.9 e, Açık Radyo'da canlı yayındayız. E, fakat telefonla yapıyoruz canlı yayını. E, Fayga birazcık ateşlendi. O ateşlenince tabii biz de elde kaldık. E, ama e, kitaplar hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine renkli ve çok eğlenceli. Gerçekten senin elindeki kitap da benim elimdeki seriydi. Çok eğlenceli kitaplar. Evet. E, hülülü kitaplarla devam ediyoruz bugün. Evet şimdi bugün e, anlatacağımız ve armağan edeceğimiz kitap Kaybolan Ay Bob, Lebe Bob ile Beri'nin Ay maceraları devam ediyor. E, Simon Bartram tarafından e, yazılan bu kitabı e, Mehtap Özdemir e, Türkçe'ye çevirmiş. Red House Kids tarafından yayınlandı. Kaybolan Ay aslında e, Ay'daki Adam Bob'un Yaşamından Bir Gün adlı kitabın nasıl diyelim resimli bir kitaptı o. Onun e, ilk okuma kitabı gibi düşünebiliriz. İşte Bu e, ilkli e, işte, e, daha uzun bir hikaye. E, fıkkı e, Aydaki Adam gibi e, Bob'un yaşamından bir gündü Aydaki Adam orada anlatılan öykü. İşte Bob işe gidiyor ayda çalışıyor çünkü ve e, işi turistlere yardımcı olmak. Ayı gezmeye gelen turistlere yardımcı olmak. Bob'un en önemli özelliği de e, uzaylıların olduğuna inanmaması. Kesinlikle yoktur. Kesinlikle yani yoktur. Var, ama mi? aslında her yer uzaylı. Yani hatta Bob'un köpeği Barry e, aslında bir e, işte uzaylı köpek. Yani tek bir gözü var mesela kafasının tepesinde. Hani o, o kadar tuhaf gelmiyor Bob'a yani aslında. Evet. Ama, ayakta e, uyuyor ama. <gülüyor> evet işte yani yapacak bir şey. Paybolan e, ayda Bob'un Bob ve maceralarının devamı Aynı zamanda bir de bu dizinin çok güzel bir etkinlik kitabı da, e, vardı. Boğ uzayda eğlence bu Bunlardan da bahsedelim sonra. Şimdi kaybolan ayda neler olup bitiyor ondan biraz bahsedeyim. Adı çok iddialı. Gibi. Adı çok iddialı gerçekten öyle. E, zaten e, aslında yani çocuk edebiyatına bakarsak herhalde ayın başına gelmeyen kalmadı. Yani <gülüyor> evet. Öyle de bir durum var. E, işte, aydaki adam Bob yine bir iş gününü bitiriyor. Ama biraz erken bitiriyor bu sefer. E, işte, turistleri bir an önce gönderiyor. Hemen... Ay yüzeyini şöyle bir derleyip toparlıyor. İşte turistler çöp, çöp, çok çöp bırakıyor. Yani böyle elektrik bir süpürgesi var. Onunla süpürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra işte hediyelik eşya satıyor aynı zamanda gelen turistlere Bob. Onları toparlıyor falan. Ondan sonra hemen roketine koşturuyor ile birlikte ve atlayıp dünyaya dönüyorlar. Çünkü bu çok önemli bir gün. Bob'un muhteşem alakazamonun, Gösterisi için bileti var. Muhteşem o çok ünlü bir sihirbaz. Bob çok ciddi miktarda para biriktirmiş bu gösteriye gidebilmek için. Hatta fazladan parası olsun diye süreterlerinden birini satmış. Bob'un uzay kostümü var, dünya kostümü var. Dünya kostümünde, dünya kıyafetlerinde de mutlaka bir süreter var. Yani Bob için süreterleri çok önemli. Fakat birini satmış yani düşünün o kadar gitmek istiyor bu gösteriye işte alıyor biletini eline ondan sonra erkenden gidiyor ve hatta ilk varan kendisi Alakazamo'nun gösterisine. İşte oturuyor bekliyor bu arada yanında işte bir takım insanlar geliyor oturuyorlar falan. Muhteşem Alakazamo sahneye çıkıyor tabii enfes bir gösteri işte zaten çok heybetli görünen bir sihirbaz. Böyle kırmızı bir kostümü var çok heybetli böyle ay çöreği gibi bıyıkları var. <gülüyor> Oturuz Saçlar, hakeza, ay çöreği gibi ondan sonra elinde tabii ki e, sihirli asası, işte bütün sihirbazların var ya öyle bir alameti. Onun gibi e, ondan sonra çıkıyor sahneye ve başlıyor e, gösterisini yapmaya. Bir sürü bir şey yapıyor. E, ondan sonra derken işte e, birini keserken o testereyle, hani sihirbazları birini keser ya Hı. niyeyse. Ee, Bob yanındaki adama bakıyor böyle yeşermiş falan diye ama e, buradaki resimde gördüğümüz adam bildiğiniz uzaylı. Bob onun gösteri yüzünden yeşerdir varsayıyor sadece ama bunun farkında olmayan da bir tek Bob. Hatta gösteriyi ancak tek gözüyle izleyebiliyorsun. Ha falan değil mi? Evet öyle bir şey yapar. Bu adamın tek gözü var. Ben Bob bayağı saf. Yani saf evet yani hani <gülüyor> hakikaten saf. Neyse ondan sonra gösteri sürüyor işte muhteşem alakazamı uçuyor kaçıyor bir sürü bir şey yapıyor ve derken diyor ki artık final gösterisine geldik. Hani bir daha da kendinize gelemezsiniz zaten bunu gördükten sonra maalasına gelen bir şeyler söyledikten sonra muhteşem kazamı ayı yok ediyor. İl böyle ay yok oluyor. O, evinden Ve kurulmuş. tabii herkes çok etkilenmiş amanın uu, hani o şey vardı o ses çıkarıyor <gülüyor> böyle. Yani herkes e, şaşkınlık içinde bakarken ve hayra, hayranlık içinde. Bob tabii hani, ağladı ağlayacak. Çünkü ay olmazsa aydaki adam olmaz. Aydaki adam olmamak demek Bob'un olmaması demek. Bob'un bütün varlığı. Ekmek, ek teknesi, ek ya, ekmek teknesi. Hatta e, bu konuyu düşünürken bokdu ki ben başka bir iş şey yapmak istemiyorum. Bob'un bütün hayatı aydaki iş. Yani zaten ne kadar bu e, Bob'un bir günü e, Bob'un yaşamından bir gün kitabında zaten onun ne kadar düzenli ve hassas olduğunu şimdi evet. görüyoruz yani saat gibi çalışıyor her şeyi bir de i̇şte evinde de işte, duvarda ailesi var evet. her şeyi aile ile evinde tabii. uzaylılar bile var bir tek o farkında değil <gülüyor> Yani o o yüzden Bob için çok ciddi bir mesele bu e, ve tabii ki şete kapılıyor bu ondan sonra ve e, sonra eve dönüyor diyor ki ya, bu gösteriydi 600 tane hani, ne olacak ki filan diye ee, ve işte e, atlıyor sabah olunca Yine her sabah onun bazı pratikleri var Bob'un yaşamından bir günde bunları okuyabilirsin O sabah kalkar işte toz yapar çayını içer Neyse işte ondan sonra süreterini giyer e, Bisikletine atlar Beliyle beraber ay tepesine gider Çünkü roketi orada durur İşte atlar roketine e, ateşler Otomatik pilota taktığı işte alır Ondan sonra gazetesini okurken Ay'a kadar bir 15 dakika yol gider Böyle de pratik bir hayatı vardır Yine gidiyorlar ama ay orada yok yani bildiğiniz gerçekten yok. Gerçekten kaybolmuş yani. Tabii tabii. E, gerçekten de yok. Ondan sonra çok ne yapacağını bilemiyor. Üzgün bir dönüyor ve e, babam düşünmek ya da işte ne bileyim böyle üzüldüğü zaman kendisine e, iyi davranmak için yaptığı şey çay içmek. Yine hemen kendisine bir çay koyuyor bir fincan. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Nasıl olacak? Misini düşünürken bir tane e, mektup geliyor e, baba. Gelen mektup ay işleri daire başkanlığı var. <gülüyor> Ee, ve Ay İşleri Daire Başkanı Parantulafan Trompet tarafından gönderilmiş e, bu mektup. Diyor ki, bu e, çok hayati bir mesele üzerine saat tam 15'te sonsuzluk binasında bulunman gerekiyor. Sakın geç kalma. Not. Pasta getir. Not 2. Meyveli pasta olmasın. Tabii <gülüyor> canım. Bu adama giderken herkes pasta götürüyor. Yani öyle bir durumu var. Böyle ezgin bir müdür. Yani hani işte, Daire başkanı işte. Evet, evet daire başkanı işte arkasında Kapitone Pano yerine bir tane grafik var ama grafik aşağı doğru böyle. Yani ay yok yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte, çok sevimli bir konuşma değil tabii. Ee, Fantrompet diye bir Tarantula Fantrompet baba. Yani ay olmadığına göre aydaki adama da ihtiyacımız yok diyor. Yarından itibaren ya bir hafta içinde ay bulunur sen onu gider bulursun ve yerine koyarsın ya da Güle güle yavrum, güle güle şarkı söküyo. Yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> Ondan sonra Bob onun nasıl yüz gün yüz gün paspasını bırakıyor da masasına işte evine dönüyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Burada tabii efkarlı bir sahne var burda işte şehir manzarası, apartmanların arkasında binaların arkasında güneş batıyor. Yavaştan Bob, e, Boberi bir e, şeye oturmuşlar. E, banka. banka. Güneş basarken efkerle efkerle ona bakıyorlar. Bu arada bankın arkasında bir ayrıntı var. Bir tane uzaylı keman çalıyor. Orada. <gülüyor> evet. Ondan sonra e, hani ne yapabileceğini düşünüyor ama bok öyle tabii kolay kolay peş edecek bir adam değil. Bok bu yani aydaki adam olacak iş değil. Hemen bok bu. Ee, hazırlık yapmaya başlıyor. İşte mesela 99 tane balık elmeli sandviç hazırlıyor. Roketin çalıştırmak için 4 tane kalem pil alıyor. Aslında 2 tane yetermiş ama hani garanti olsun diye 4 tane alıyor. Ondan sonra tabii, e, ay aramak için en gerekli egzersiz yapıyor. Bir tane futbol topuna uzun uzun gözlerini dikip bakıyor. Bunun ne olduğunu böyle <gülüyor> bir egzersiz var ki futbol, futbol topunun kendisi de bir uzaylı. Ondan sonra e, işte uzay atlası, su pay düşündüğüm, pasaport, iş fırçası, sarak, yedek donlar, 10 parçalı jücler yapılı ve gayda. Bu gayda çalar. Özellikle de donun gayda çalmaya bayılır. Gaydasını alıp, deriyle birlikte işte ay tepesine gidip kuruluyorlar. Yapacakları iş hoş uzayı aramak. Bütün uzayı arayacaklar. İşte önce güneş sistemindeki gezegenleri şöyle bir dolaşıyorlar. İşte bakıyorlar işte iki yerde yok ay. İşte o zaman diyorlar ne yapalım? Güneşe doğru bitirelim. E, Bob haliyle sıcakları sevmiyor. Güneş uzay adamına göre değil. Uzay adamları soğuk sever falan diyor. İşte böyle soyunmaya başlıyor, işte istemez. İşte ayağında futbol çorapları ve e, işte bir tane don kalana kadar <gülüyor> e, soyunuyor ve şaka şaka terliyor. İşte sahne işte balık insan diye siliyor. Plan göre ayrıntılar var. Oradan <gülüyor> sonra. <Çok> <gülüyor> Orada da yok işte. E, i̇şte kuyruklu yıldızların peşine takılıyor, haleye geçiyor falan. Onun yani da şarkıları ama söylemiyor. söylemiyor. Ondan sonra. Derken bir yere geliyor, bir bakıyor bir sürü uzayda bir sürü çöp var. İşte çöpler de tuhaf çöpler, böyle peluş zebra efendim, eski bir çim biçme makinası, patlamış halı. Halının içinde de birisi sarılıyor galiba. İkiden iki tane <gülüyor> ayak çıkıyor, nitekim birini kaçırdık uzaya atmışlar. <gülüyor> Afazman. Evet. Ondan sonra işte alışveriş arabası, bu market arabaları var diye onun tekerleği, işte ve yüzlerce boya kutusu. Bu saçma bir şekilde her yerde yüzlerce boya kutusu var ha. Anlandırıyor yani ay istasyonunu mu ay üstü alfayı mı boyuyorlar filan. Bakıyor yok o da boyanmamış her tarafı grafikli filan duruyor öyle. Şimdi i̇şte dolanmaya devam ediyor. Yani hala e, bulabilmiş değil e, der ayı. Derken gidiyorlar gidiyorlar bım diye bir yerde duruyor uzayda diye. Yani daha da gidecek bir yer yok. Doğruldu ki filan diyorlar işte düzgününü çıkartıyor boplu bakıyor. Uzayın sonuna geldiniz. Bunun ötesinde yol yok. Lütfen geri dönün. Tekrar ediyorum. Lütfen geri dönün. Uzay sınırları kumandan subayı diye orada bir şey var. E, emir tabelası var yani <gülüyor> hani girilmez falan değil? Orada yıldız yoklusu uzay bitiyor. Vay vay vay. Çok e, üzgün bir biçimde geri dönmeye hazırlanırken Bob'un aklına şu geliyor. Evet diyor ya geri dönmek lazım. Demek ki sihirin geri döndürülmesi lazım. Demek ki benim muhteşem kazamayı tekrar bunu. Hemen dünyaya koşuyorlar. Ha, en sevdiğim sahneye geliyor. Evet. Ondan sonra e, işte muhteşem alakazamığı nasıl duyacağını düşünürken hemen telefon rehberini açıyor. Sihirbazlar sayfasını açıyor. İşte Saçma sapan e, şaşa zambo falan böyle darip darip şey var, sihirbaz isimleri var. Fakat e, ala kazamoyu bulamıyor. Sonradan şeyi hatırlıyor. Alakazamo'nun başka bir adı varmış meğer. İşte gerçek adı daha doğrusu. Alakazamo sahne adı İşte gerçek adını hatırlıyor. Ondan sonra onun adresini buluyor. 34 Mayasul Caddesi, Abra Kebap Restoranı'nın üst üste üstündeki sahne <gülüyor> diyor. Şimdi şuradaki <gülüyor> Bob ee, evet. anlatmam lazım yani. <gülüyor> Bu kısmı en ilginç sahnesi veriyor. Tabii Bob gidip kapıyı çalıyor. İşte bir tane kadın açıyor ee, kapıyı. O da böyle hani asla bir biter. Oturdu aslında Bob'un başka maceralarından tanıyoruz. Hatta şeyde de var. Ee, Bob'la uzayda eğlence etkinliği kitabında da var. Ee, o tip. Bu e, bir öyle şey var. Krediçabat ona karşı e, kötü taraf yani. Hmm. Bunu ha, tam hatırlayamadığım için anlatamadım ama annesi o tip zaten. Ee, ondan sonra muhteşem Alakazamon'u cepheden görüyoruz. Arkasında kapı aralanmış Bob ve Alakazamon'un annesi. Alakazamon e, işte annesiyle. Anne denir ona. Fanila diyemiz bu fanle, kirli bir fanleyle. Ee, i̇şte oturmuş koltuğa at yarışı izliyor. Saçlar böyle yağlı, sarkmış. Olur, beşam ay köriği, bıyıklar sarkmış böyle. Üzerinde yemek kırıntıları var e, falan. Pirli sakal böyle bayağı pis bir sakalı var. Ondan sonra yırtık pırtık bir eşofman. Ayağında tuhaf ve elleriyle şey yiyor. Bakar ee, da diyeceğim geldi. Anki Anki, ev, yok, balık konserve yiyor işte. Ee, elleriyle. Bu yağ pis içinde. He, ondan sonra gel... yani, bayağı Ya tesip. berbat yani berbat Hani nerede o sahnedeki heybetli adam nerede Niye böyle olmuş mu? Allah işte bilemiyorum yani Niye böyle olmuş gerçek bu demek yani Ondan sonra işte Bob ona durumu anlatıyor Diyor ki işte ay kayboldu Ay kaybolduğu için gayritlerin ne zaman olacağı hesaplanamıyor Mesela Londra'da bir tane kurt adam var Ne zaman kullanmam gerektiğini bilmeyelim Bütün bu dertlerini anlatıyor e, alakazama da diyor ki ya hiçbir sihirbaz sırrını açıklamak yapılan siyede geri alınmaz haydi bakalım seni yok etmeden yaylan diyor ah, ondan öyle, sonra tabi tabi çok asabi İşte Bob çok düzgün evine dönüyor ne yapacağını bilemiyor filan fakat bu arada e, bu arada bir şeyler olmaya başlıyor. Bob bahçesinde e, ne yapacağını düşünürken round diye kafasına bir şey çarpıyor nedir? Boya kutusu ay yine? Evet ondan sonra bir düşüyor bayılıyor sonra ayılırken bir bakıyor gökyüzünde böyle minicik bir Parlayan bir şey var. Ne olduğunu bulmamız lazım deri ciltler deyip hani bu onu birdenbire bir umut kapısı fırlayıp tekrar sürede aya daralıyor. gidiyorlar. Evet sürede daralıyor. O yüzden zaten sonunu anlatmayacağım. Muhteşem alakazan bu ayı nasıl yok etmiş, onu nasıl tekrar buluyor ve hani tekrar ee, ne oluyorsa aydaki oluyor. Işte tekrar mi? aydaki adam olabilecek mi? Çünkü 6. Gün değil, 7. gün dolmadan hop. Bunları başarabilecek mi? Hiçbirisini ben biliyorum size söylemiyorum. <gülüyor> ee, dolayısıyla böyle eğlenceli, çok neşeli bir e, macera. Ee, ee, Bob'un e, o etkinlik kitabından da birazcık söz edelim mi? E, edelim tabii. Bob'un etkinlik kitabı. Yani şimdi bunlar zaten aslında bir takım olarak söylemek evet. lazım. E, Aydaki Adam işte Bob'un yaşamından bir gün resimli kitap. Okul öncesi gibi deniz kitap. Yani bana da göre, bana göre de bir kitabı var. Daha önce ee, bahsetmiştik radyodan. Evet radyoda zaten daha önce bahsettik ondan. Ee, Bob'un bir gününü anlatıyor, iş gününü anlatıyor. Sonra e, peşinden Reda Çift'den yine e, Bob ile uzayda eğlence çıktı. Aydaki adam bu uzayda eğlence. Yine Simon Bartram'ın e, hazırladığı bir kitap bu. Bir sürü etkinlik var içinde ve e, mesela farklı e, öyküler de var evet. aynı zamanda. Şiirler var. Bob'un Bob. Aynı zamanda şair yani gayda çalmak ve yetinmiyor. Aynı zamanda şair ee, o muhteşem o, muhtemelen o bütün o uzaylılar bu muhteşem gayda çaldığı için çevresinde yani ben öyle düşünüyorum yani hani geliyor, o sese geliyor olsalar gerek. Ondan sonra e, işte bir sürü çıkartma var. Ee, mesela şey var uzayda piknik bir sayfa var. Ee, bok uzayı süpürip temizlemeye çalışıyor. Ee, bu arada işte çıkartmalar var buraya yapıştıracak. Yani bir sürü çıkartma uzaylılar falan yapıştırıyor. Baya eğlenceli. <gülüyor> Ha i̇şte bak e, bu e, buradaki resim, e, şimdi kitap önümüzde açık oldu ki biz görüyoruz. Evet. Bu Alakazamon'un annesini e, çağrıştırdı. Çok tatlıymış, kitap evet. şüksüz. Ondan sonra e, şiirlerde, e, şey, farklı öykülerde derken postkocaman bir e, evet. etkinlik kitle görüyoruz. Yani ortasında. bu farklı yaş grupları için. Evet, evet yani farklı yaş, yaş grupları. Çocuklar da oynayabilir bu kitapla. Daha büyük evet, çocuklar tabii. içindeki öyküleri Ya yani Biz mesela oynuyoruz. Yani bu kitapla <gülüyor> öyle bir şey. <gülüyor> Sonra yine gayda çalma saatesi ister istenaz Vartalekta'da evet. yani. Simon Barton'un resimleri çok güzel. Yani bu resimlerin üstü çok hoşuma gidiyor. Evet, hem böyle bir teşki havası var. Yani böyle bir şey... E, 60'lı yıllar. Ha, evet 60'lı yıllar uzay macerası yani öyle bir his veriyor gerçekten. Ama e, aynı zamanda da olmadık şeylerin olduğu... Evet. Her e, taraftan zaten uzaylı topluyor. Evet evet bir de şey değil yani böyle bir hem çok ayrıntı var, hem uzaylılardan bahsediyor ama aslında biraz da gerçekçi sayılabilecek böyle, değil mi? Evet. Hani o ayrıntılar vesaire, hani tümüsi gerçek dünyadan referans olarak işine. Ee, i̇şte Bob'un e, sonradan çıkan yine de Dusky'den çıkan kitapı da sahip ay, bu da ilk okuma düzeyi bir kitap e, diyebiliriz. Belki biraz daha büyük çocuklar için e, çok eğlenceli olabilecek bir kitap ama. Sonuçta bu işte bu biraz beğeniyorum. Da. Yani işte okul öncesi dönemde bir çocuğa bu macerayı okuyorsun. Sonra o kendi kendine okumaya başladığı dönemde zaten tanıyıp sevdiği, aşina olduğu işte bu okuyunca işte etkinliklerini de evet. vesaire. Yani okumayı kolaylaştıracak. Bir kere keyifle, meraklı okumakını evet. sağlayacak bir şey diye düşünüyorum. O yüzden hoşuma gidiyor. Bu başka başka kitaplarda da yapılacak Evet, Sakar şey. Gödümini'de de mesela onda çok da evet, bir uygulama var. Olmuştur. Ama kaybolan ee, ay işte böyle bir macera sonunu size anlatmadık. Evet, Bugün bu kutlabı armağan ediyoruz kaybolan ayı. Redazkir'den. E, şarkımız çalmaya başladıktan sonra arayan dinleyicilerimiz arasında bir çekiliş yapacağız. Şarkıyı da sen söyler misin? E, ben telefonunu... Ben söyleme. Anlons eder misin? <gülüyor> e, şarkının adını e, sen not etmiştir sanırım. Ben. Aa, ben biraz telefonu hatırlatayım. E, 0212 304344. Şarkı da e, Susam Sokağı'ndan Eddie folio i don't want to live on the moon Good night, bird hmm. boy, look at that moon that pretty. Do you ever think you might like to visit the moon? Well, I did. well i'd like to visit the moon on a rocket ship high in the air yes i'd like to visit the moon but i don't think i'd like to live there though i'd like to look down at the earth from above i would miss all the places and people i love so although i might like it for one afternoon I don't want to live on the moon. I'd like to travel under the sea. I could meet all the fish everywhere. Yes, I'd travel under the sea. But I don't think I'd like to live there. I might stay for a day there if I had my wish. But there's not much to do when your friends are all fish and an oyster and clam aren't real family so i don't want to live in the sea i'd like to visit the jungle hear the lions roar go back in time and meet a dinosaur there's so many strange places i'd like to be but none of them permanently so if i should visit the moon Well, I'll dance on a moonbeam, and then I will make a wish on a star. And I'll wish I was home once again. Though I'd like to look down at the earth from above, I would miss all the places and people I love. So although I may go, I'll be coming home soon. Cause I don't want to live on the moon. No I don't want to live on the moon. E, 94.9 City Radyo'da 1 dolar kitaba devam ediyoruz. İlk e, ilk bölümde kaybolan olan ay Sayman Bartın'ın yazdığı Bob ile Beri'nin Ay maceraları serisinden çıkan kaybolan Ay adlı kitap hakkında konuştuk. Ee, yayının ilerleyen bölümlerinde çekimimizi yapacağız. Hala arayabilirsiniz. Ee, aydan dünyaya dönelim ama dünyada e, alışık olmadığımız canlılar var. Bu sefer ejderhalar var. Ee, küçük ejderha kokusuz serisinden söz edeceğim ben. ABM yayın evinden çıktı bu kitaplar. Alman yazar ve ilustratör Ingo Ziegmer'in yazıp resimlediği bir seri bu. Ee, Kokosnus okula başlıyor. Benim okuduğum ilk kitap, serinin de ilk kitabı dediğim kadarıyla ama yanılıyor olabilirim. Ee, bu ilk kitap olduğunu söylememin nedeni burada e, ana karakterleri ilk defa, yanımaya başlıyor olmanızda. Kokoslus'un Oscar adlı bir arkadaşı var. Başka bir ejderha. Onların nasıl tanıştıklarının öyküsünü anlatıyor bu. Ee, Kokoslus'un artık okul vakti gelmiş. Okula başlayacak. İşte annesi babası onu hazırlamış. Çok heyecanlı. Ve eşyalarını toparlayıp okula gitmek için yola çıkıyor. Ve yolda bir başka bir ejderha ile karşılaşıyor. Kokoslus bir ateş ejderi. Ee, karşılaştığı ejderha da obur ejder sınıfına giriyor. Obur ejderler çok tehlikeli türler çünkü önlerine ne çıkarsa yiyorlar. Yani ateş çok... ejderlerinden daha mı tehlikeli? Evet, Vallahi. yani obur ejderhalar ateş ejderlerini biliyor. Ooo! Yani çok son derece etki, bahsediği hayvanlar. Ee, Kokosuz işte okula giderken bu diğer ejderha ile karşılaşıyor ve diğer ejderha okulun nasıl olduğunu merak etmiştir. Bir biçimde böyle bir sohbet başlıyor aralarında. Kokoslus da onu davet ediyor, yani okula gel birlikte gidelim madem merak ediyorsun, görürsün diyor. Ama diğer daha bir anda böyle yansıyor, diyor. istemiyorum diyor, okul o kadar heyecan verici bir yer değil diyor. Ee, ve bir sonraki sahnede e, okul sebelası var böyle bir kayalığın dibinde. E, bir yaşlıca bir ejderha çocukları süzülük çocuklar işte anneleri babaları da orada toplanmış okula başlıyorlar. Ve tepeden bizim diğer bu Ejderha'nın onları izlediğini görüyoruz ama böyle suratında da biraz mahsum bir ifade var. Ondan sonra ders başlıyor. Ee, okul, yani bir Ejderha okulunda neler olursa artık onları görüyoruz. Ee, okul çıkışında yolda Kokosuz tekrar karşılaşıyor diğer Ejderha ve e, artık hani tanışmaları gerekiyor. Benim adım Oscar diyor. İşte benim adım Kokosuz. Ee, ve şey okula gitmek istediğini Oscar sen şöyle söyle, ama annesiyle babasına izin almaları lazım. Kukosuz korkak olsa o bu ejderhalerin mağarasına gidiyor. çünkü selam ideg girebilir. Ya büyük cesaret aslında. Ee, ama e, anne baba öyle bir şey yapmıyor işte. Oğlumuzun aç yiyecek bir. Şır tavır tavır savruldular ve e, Oscar kokusunuksla birlikte okula başlıyor ee, okulda işte bir takım şeyler ödeniyorlar ondan sonra bir okul gezisi olacak ama e, Tatlımbağ Adası'na gitmeleri gerekiyor Oscar biliyor. bilmiyor i̇şte böyle bir takım bil, bilinmeyenler yani, problemler birbirlerine arkadaşlık edip destek olarak bunların listesinden geliyorlar ee, ve hikaye Tatlı'ya bağlı yani ben çok hızlı geçtim ama çünkü seriden de bahsetmek istiyorum e, bu kitapta işte Kokosnus Oscar'la tanışıyoruz Kokosnus'un Oscar'la arkadaş olma hikayesi bu e, serinin sonraki bölümlerinde Kokosnus ve Oscar'ın başından çeşitli maceralar geçiyor bir kitapta e, bir oklu tilke Matilda var arkadaşı onunla tanışıyoruz e, o da dahil oluyor maceralara ve maceralar derken aklına gelebilecek her türlü şeye ve her türlü yere gidiyorlar. Yani mesela e, neler var? Küçük değe daha korku korkma. Hep korsanlarla karşılaşıyorsun. Yani korkak bir korsan var. Ağaçları gövdeye ağaca tırmanacak. Yani ben de sanırım hani ağaca tırmanmak çözüm değil ama yapardım yani. Eee <gülüyor> işte, diğer zalim korsanlardan kaçmış, e, iyi niyetli bir korsan bu. E, Etkiler. E, Bizimkiler hazine diyorlar, Peter de hazine arıyor işte güçlerini birleştiriyorlar. Piterin'de çok güzel bir deniz altısı var. Ee, bu da, Aa fıçı gibi bir şey. Evet fıçı gibi tam sayfa e, bir şeyde. Var, i̇ki he. sayfa yayılmış resmi var. Üçünü kesit olarak görebiliyoruz. Göre. Çok Şimdi güzel. Şüvet şüvetler şey. falan var, yukanabiliyorlar. <gülüyor> ee, i̇şte ejderhalar doluşmuşlar oraya arıyorlar deniz gitsi. Ee, başka bir macerada mumyanın gizemi. Bak, evet. Mumya olmasa olmaz zaten. Evet. Ee, i̇şte Mısır'a gidiyorlar. Mısır'a kadar uçuyorlar. Ee, orada işte bir Mısır bilimli satışı var. Onu da kurtarmak için işte peşinden gidiyorlar. Ee, ormandaki hazinede bu sefer e, Malta girmemiş bir ormana e, doğru yola çıkıyor. Hayaletli şato var hayalet tütlerle yaşatıyorlar. Bir şatoya sığınıyorlar ve orada başlarına bir şeyler ya, geliyor. bu seri bayağı kalabalık da bir şey. Evet ben Türkçe çevrilenleri de hemen söyleyeyim. Umarım atlamıyorum bu Okula başlıyorlar. Ee, Kokosuz Korkma var. Kızılderililer arasında var. Orada da mesela Kızılderililerin dünya evet. görüşü üzerine biraz e, fikir alabiliyorsun. Ormandaki özelliğinde hayalet tütlerle Mumya'nın gizemi e, Kara Kayıp şehir Atlantis arıyor. Zalim korsanlar Atlantik'i keşfediyor. Var yani şey aynı anda şövalyelerle de karşılaşabiliyoruz. Evet, evet yani. Hayaletlerle de karşılaşabiliyoruz. İşte vampirli bir bölüm var galiba. Türkçe'yi çevirip çevirmediğine emin değilim ama e, yani her türlü konuda her, yani herhangi bir çocuk var bu serinin ilgisini çeken bir konuyu çekip yakalayabilir ve e, çok güzel resimleri büyük kurtularıyla bu da bir ilk okuma kitabı denilebilir de, okumayı keyifli bulacak yani başlangıç için güzel bir seri Kokosmus serisi çok, evet çok keyifli görünüyor Kokosmus serisi şimdi ee, kitabımızı e, ilk bölümde armağan ettiğiniz Red House kaybolan A. Simon kitabını kime armağan ettiğimizi de söyleyelim. Dinleyicimiz Arzu Yayın Taş'a gidecek Bak Yayından sonra kendisiyle iletişim kuracağız zaten. Bu bu kadar. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap yaş için çocuk kitabı. Hazale Mesuranlı, Banu Aksoy ve Yiğitray Karakeya. Kitap Dostu sizin okulu sundu.